Boş Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle Gezegenin Geleceği change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Muğla'nın Bodrum ilçesi Göl Mahallesi Cennet Koyu'nda özel bir şirket 4 adet müstakil yapı ile 2 adet plaj yapını planlıyor. Bu planlara karşı change.org'da başlatılan kampanya Cennet Koy Cehennem Olmasın başlığıyla Change.org Taksim Cennet Koy Cehennem Olmasın adresinde devam ediyor. İmza kampanyasında ülkemizin en bakir koylarından olan Bodrum Cennet Koy'u yapılaşma tehlikesiyle karşı karşıya. Üçüncü derecede arkeolojik sit alan ve koruma alanı içerisinde kalan bu alan Akdeniz foku, çizgili yunus ve deniz kaplumbağalarının yaşam alanları ve bahsedilen yapılaşma bu canlıların yaşamını tehlikeye sokacak. Şirket geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED başvurusunda bulundu. Başvuru onaylanmadan önce bu projeye halk olarak karşı olduğumuzu gösterelim. Bunun için lütfen sizler de kampanyayı imzalayıp paylaşın. Bodrum'da neredeyse halkın denize girebileceği bir alan kalmadı. Burası kalan son bakir koylardan biri. Yok olmadan önce bu koyu er birliğiyle korumamız gerek. Proje dosyasında belirtildiği üzere alanda deniz eriştesi korunaklı bölgede yoğun çayırlar oluşturuyor. Proje çevresinde ve proje çevresine yakın alanlarda 71 bitki türü var. Proje alanında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 11 sistematik gruba ait toplam 82 tür ve 302 bireyin yer aldığı belirtildi. Proje alanında ve çevresinde bulunan ve habitat özelliği nedeniyle bulunma olasılığı yüksek 17 sürüngen türü bulunuyor. Proje çevresinde ve proje çevresine yakın alanlarda habitat özelliği nedeniyle bulunma olasılığı yüksek 20 memeli türü ile nesli tükenmekte olan Akdeniz foku, Çizgili yunuslar ve deniz kaplumbağaları da yaşıyor. Nadir bulunan birçok bitkiyle canlı türüne ev sahipliği yapan cennet koyunun korunmasını istiyoruz. Akdeniz foku, çizgili yunus ve deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının talan edilmesine göz yummayalım. Birlik olarak adı gibi cennet olan bu yeri koruyalım deniyor kampanya Change.org Taksim Cennet Koy Cehennem Olmasın adresinde. Muğla Çevre Platformu'nun başlattığı kampanya, Türkiye'nin dört bir yanında sit alanlarının derecelerinin düşürüldüğüne dikkat çekiyor. Change.org Taksim Doğal Sitler Doğal Kalsın adresindeki kampanya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özel firmalara hazırlatılan doğal sit alanlarının ekolojik temelli bilimsel araştırma raporlarının şeffaf olmadığına vurgu yapılıyor. Kampanyanın talepleri şöyle. Doğal sit alanları ekolojik temelli bilimsel araştırma raporlarının tümünün iptal edilerek, sit alanı kararlarına dayanak kabul edilmemesi, iptalini talep ettiğimiz tüm raporların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili kamuoyu ve bilimsel çevrelerin erişmesinin mümkün kılacak biçimde bakanlık internet sitesinde ilan edilmesi, ayrıca iptalini talep ettiğimiz bilimsel raporlara dayanak, bugüne kadar alınmış tüm doğal sit alan ve tespit kararlarının iptal edilmesi ve doğal sit alanları ve ekolojik temelli bilimsel araştırma raporlarının halkın katılımı, şeffaflık, bilimsel yeterlik, ulusal ve uluslararası taahhütlere uygunluk sağlanarak en önemlisi de koruma yaklaşımını esas alarak yeniden hazırlanması. Kampanya Change.org Taksim Doğal Sitler Doğal Kalsın adresinde. Gökpınar Gölü Koruma Platformu'nun bundan 7 ay önce başlattığı kampanya başarıya ulaşmış ve Sivas'ın Gökpınar Gölü potansiyel sit alanı ilan edilmişti. Gölün karşı karşıya olduğu yeni bir tehdit nedeniyle Gökpınar Gölü Koruma Platformu, Bu sefer yeni bir kampanya daha başlattı. Change.org Taksim, Gökpınar adresindeki kampanyada platform bugüne kadarki süreçte yaşananları şöyle özetliyor. Değerli Gökpınar dostu, 7 ay sonra tekrar karşınızdayız. Geçen Mayıs ayında Change.org'da Gökpınar Gölü korunmalı hem de tüm doğallığıyla kampanyasını başlatmıştık. 2 ay sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı riskleri işaret ederek acil notuyla bölgeyi potansiyel doğal sit alanı ilan etmişti. Biz de başarımızı sizinle paylaşmış, bu kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür etmiştik. Ancak Ekim ayının ilk günlerinde yolu Gökpınar'a düşenler, gölün kenarında çalışan iş makineleriyle karşılaştılar. Doğa sit tescil sürecinin bir aşaması olarak ekolojik temelli bilimsel araştırmalar sürerken, yapılaşma kriter ve kısıtları henüz belirlenmemişken, sanki bazı şeyleri aradan çıkarmak istercesine bir imar planı onaylanmış, inşaat faaliyetlerine başlanmıştı. Şimdi yeni bir imza kampanyası başlatıyoruz. Çünkü henüz birinci aşama imar planı için açtığımız dava sürerken, valilik yeni bir adımla ikinci aşama imar planını da onayladı. Böylece tüm gölü kuşatacak şekilde yeni yapılaşmalarının önünü açtı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu yeni kampanyamızda da katılımınıza ihtiyaç var. Hem imza vererek hem de bu metni yaygınlaştırarak sayımızın çoğalması konusunda destek olacağınıza inanıyoruz deniyor. change.org Taksim Gökpınar adresinde. Ben Uygar Özyeş mi change.org özel haber programını derleyen Güçin Şahin ve Büşra Yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü yine buluşmak üzere. Geze geleceği.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 ja, için teknoloji.